Super. <laughs> Hey Keki! Merhaba, merhaba, merhaba, merhaba, merhaba, merhaba. merhaba. <Gülüyor> i̇şte mimi de göründü. Merhaba. Susu aramıza katılıyor. Merhaba tutu. Merhaba. Merhaba tutucu. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. İşte Dudu. Merhaba. Merhaba. Merhaba Merhaba. Cuducuk. Merhaba. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Çok kişiyle ne oynarır ki? Futbol oynayalım. Ha evet oynayalım oynayalım. Ah sen futbol oynamayı seviyor musun Hı, Ben de çok severim Pepe. <gülüyor> ben... Zeci bunları nasıl yapıyorsun? Ne var ki onda? Ben de yaparım. Ben hayatımda bir kez oynadım ama. Ama söylemiyorum. Futbol nasıl bir oyun? Böyle iki tane kale koyacağız. Sonra iki takıma ayrılacağız. Kızlar erkekler takımı yapalım. E tamam olur. Siz içinizden birini kaleci seçeceksiniz. Mimi kaleci olsun. Olur. Ben de kaleci olmak isterim. E olur. Sonra böyle elimizi hiç değdirmeden sadece ayağımızla topu böyle götürüp karşı takımın kalesine böyle gol diye atmaya çalışacağız. <Gülüyor> Çok eğlenceli. Şila yakala, alın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben futbol izlemesin biliyorum da hiç oynamadım. Hii. Sen fasulye ol bebe, ben fasulye olmam. Niye fasulye oluyormuşum? Yani sen yedik oyuncu oldun bebe. Biz oynarken biraz izle. Hem öğrenmiş olursun, o sırada çok yorulup oyundan çıkan birisi olursa, onun yerine oyuna sen gireceksin. <gülüyor> Ay anladım. Tamam ama fasulye demeyin. Ben yedek oyuncuyum. Tamam tamam. Hadi hazırlıklar başlasın o zaman. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? Evet. Anladım ama çok maç izledim anlatabilirim. Evet sayın seyirciler şu an top tepede. Zeze'den bir çalım, tepelerin takımından bir top kaybı. Bu tehlikeli bir atak olabilir. Zeze, Dudu, Dudu... Olsun olsun güzeldi. Hmm. Ne oldu bebeciğim? Baksana ne güzel oynuyorlar Şuşu. Evet gerçekten ben de bu kadar güzel futbol oynadıklarını bilmiyordum. Ben neden futbol oynamayı bilmiyorum? Bilmediğin için üzülüyorsun öyle mi? Evet Şuşu ben de onlar gibi oynamak istiyorum aslında. Pepe ile ilk maç izlediğiniz zamanı hatırlıyor musun? Evet babam evde izletmişti. Sonra da bize nasıl spor olduğunu anlatmıştı. Harika peki Pepe o zaman futbol oynamayı biliyor muydu? Yani hiç oynamış mıydı? Hayır bilmiyordu. Peki, şimdi bu kadar güzel oynuyorsa sence nasıl öğrenmiş olabilir? Ha şey. Babamla hep bahçede futbol oynarlar sonra okulda da oynuyorlarmış. Evet yani Pepe de bilmiyordu ama oynaya oynaya yani oynamayı deneye deneye öğrendi öyle değil mi? Evet öyle. Eminim Bibi de böyle deneyerek öğrenmiştir Dudu da, Şila da diğerleri de. O zaman benim de top alıp futbol öğrenmek için birazcık çalışmam gerek. Çok doğru. <gülüyor> Bunun için kime gideceğim biliyorum. Yaşasın! Gol gol gol işte futbol! Gol gol gol işte futbol! Gol gol gol işte futbol! Gol gol gol işte futbol! Gol gol gol go, işte Gol gol Öğrenmek istersen bir spore! Sabırla çok çalışmak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 Çok zavzulu. <gülüyor> dört iki. Pepeler dört, Şilalar iki gol atmış. Hmm. <gülüyor> Ay. Ay. Ben çok yoruldum. Oyuna devam edemeyeceğim. Ama olur mu zaten yeniliyoruz. Ay Ben Aa, gireyim ben, ben ben Aa Doğru Bebe girsin. Ha, girsin tabi. <gülüyor> İşimiz daha da kolay olacak. Teze gireyim mi gireyim mi? Kamuç gel bebe üf ya ama oynamayı bilmiyor ki kesin yenildik evet ama bu haksızlık bebe oynamayı bilmiyor kalbimi bile bile kırıyorsunuz şimdi beni de çok üzdünüz böyle söylemekle yenilseniz ne olur ha? önemli olan oyunu oynamak oyun arkana eğlenmek değil miyce kaç saattir orada sizi izliyorum ha. ne kadar sıkıldım biliyor musunuz? Azıcık beni düşünüp yazık o da biraz oynasın da ne olur? Aa. Aa. Hadi Pepe oynayalım. Evet Pepe topu aldı. Şimşek gibi hızlı gidiyor. Bibi topu aldı Bebe'den top kaybı. Bebe hemen topu geri kazandı. Kızla kaleye gidiyor. Hıvalla gidiyor. Hadi Bebe. Yürü be! Şu. Dududan güzel bir pas. İşte top yine bebede. Bebe topu aldı, hızla kaleye ilerliyor. İnanamıyorum. Hadi bebek. Ve... Gol, gol, gol. Gol, gol. Bebeği yakalayın. Evet be. eşitlendi. İki takım da dört gol attı. Yine bebek topu kaptı. Şut! Top. Görebileceğimiz ol, ol, ol, ol, ol, ol. kadar hızlandı. Bakalım keke topu tutabilecek mi? Be gol. <gülüyor> Şimdi tebrik ederim. Şimdi kalbimi kırdığımıza değdi mi? Oo, çok özür dileriz Bebee. Evet biz gerçekten hata yaptık. Hiç gol atmasaydın da, söylediklerimiz çok yanlıştı. Çok özür dileriz. Bizi affedecek misin? Affedecek ya? misin yani? Ettim bile. <gülüyor> Ah. Akıllım! <gülüyor> i̇yi ki Lili! Siz de arkadaşlar iyi geldiniz! Hoş geldiniz! Oh, hoş hoş geldiniz! <gülüyor> <gülüyor> Evet, ediyoruz. O zaman kulübümüzü uyandırma vakti gelmiş demektir. Hadi kulübümüzü uyandırma şarkımızı hep beraber söyleyin. Hadi. Merhaba kılavuz. Merhaba Leli. Merhaba Liko. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hadi kılavuz. Bugün oyunumuzu söyle. Hadi hadi. Dur Liko. Daha yeni uyandım. Dur azıcık kendime geleyim. Peki ama çabuk ol. Seni kendine getirecek bir dans biliyorum. <gülüyor> salla salla çakal dansı. Hadi arkadaşlar hep beraber kalkınaya. Oturmak yok. Hadi. Salla salla salla salla çakal salla. Arkadaşlar. O zaman oyun seçimi başlıyor. İşte <gülüyor> işte bugünkü oyunumuz. Nedir bu Kulabuz? Öbekleme ha? oyunu. Öbekleme oyunu mu? Evet. Öbek ne demek Kulabuz? Bir konuda birbirleriyle, benzer özellik taşıyan nesneleri, yan yana koyduğunuzda, bir öbek oluştururlar lirli. Mesela bak çiçeklerin hepsi, Böyle bir araya getirdiğimizde bir çiçek öbeği olur. Sonra bunun mavi olanlarını ayrı, kırmızıları ayrı yere toplarsan, bu mavi çiçek öbeği, bu kırmızı çiçek öbeği olur. Anladım. Bir özelliğine göre bir araya getiriyoruz. Öbek oluyor. Evet Liko. Ayy, hadi hadi oyunu anlat. Öbek oyunu nasıl oynayacağız? Önce size birer sepet ve sopa vereceğim. Sepet mi? Sopa mı? Evet alın bakalım. Peki bunlarla ne yapacağız Kulabuz? Bir düşünün bakalım, bir sepetle, bir sopayla ne yapılabilir? Hmm, sepet ağırsa böyle sopayı takılarak taşınabilir. Ha, bu harika bir fikirmiş Leli. Çok yaşa. Peki başka? Mesela ağaçtan bu sopa yardımıyla elik toplayabiliriz. Sonra da topladıklarımızı sepete doldururuz. Çok yaklaştın Liko harikasın. Ağaçtan meyve mi toplayacağız yani? Evet ağaçtan meyve toplayıp onları övekleyeceksiniz. Geçedim bulduk, bulduk bulduk! O zaman bulduk dansı yapmalı! Ee, dans sırası! Arkadaşlar hazır mısınız? Evet! O zaman bulduk dans başlasın! Üzeri bölüm var. Labirente girdiğinizde karşınıza çıkacak ağaçlardan, meyve toplayacaksınız. Her bir bölmeye farklı meyveler Ha, Öbeklemeye bayıldım. Ha, ha, yaşasın bekleme. Elmalar sepetteki bir bölüme, üzümler başka bir bölüme öbekleyecek. Her bölmeye aynı gruptan 5 tane meyve koyacaksınız. Topladığınız her meyvenin farklı bir rengi daha var. Leli sen ağaçtaki meyveden 5 tane öbekledikten sonra, Bizi izleyen arkadaşlarımızla yani sizinle birlikte, o meyvenin başka hangi rengi olduğunu bulacaksınız. Diğer rengini bilince, o renkte meyvesi olan ağacı Liko'nun bulması, ve o renkteki meyveleri sepetine öbeklemesi gerekecek. Ayy, bana yardımcı olmasınız arkadaşlar. Beraber olursak mutlaka buluruz. Size güveniyorum Leli. Merak etme Liko, mutlaka bulacağız diğer renkleri. Çok güzel Harika, o halden haberense gidiyoruz. Yaşasın! <gülüyor> Ve... vardır? Ayy. Hadi Leli bunu bilmiyor olamazsın. Benim en sevdiğim elmanın rengi ne? Dur şimdi birden bulamadım. Kum saati azalıyor. Arkadaşlar yardım edin. Kırmızı elmadan başka ne renk elma vardır? Yeşil! Doğru ya yeşillik o yeşil elma ağacı bulmalıyız. Hadi koş! İşte burada. 1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 4, 5, tamam işte Eriko'dayız. Harikasınız hadi devam. Koş Liko. Bu bir erik ağacı. Eriko'ya bak ağzımın suyu aktı. Öbeklemeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, işte 5 Eriko bekledim. Güzel bir erik öbeği. Şimdi eriğin başka hangi rengi olur? Ayy. Ben bilmiyorum başka hangi rengi vardır ki? Siz biliyor musunuz arkadaşlar? Eriğin başka hangi rengi vardır? Kırmızı! Doğru ya kırmızı erik vardır. Hadi Liko zamanı nasıl doldur? İşte kırmızı erikler. Hadi Liko acele, öbekle onlara. Tamam. 1 2 3 4 5 tanesini aynı yere koyuyorum. Ve işte kırmızı elif öbeğim hazır. Harikasınız. Hadi devam devam. Hoş geldin Üzümlerin güzelliğine bak Lili. Ay ben dayanamayayım yiyeceğim. Oyun bitince hepsinden yersin Liko. Zamanımız azalıyor. Haklısın bak bu üzümler yeşil. Sence başka renk üzüm var mıdır? Ben hiç atamamıyorum. Başka rengi olmasa bu üzümler karşımıza çıkmazdı değil mi Kulabuz? Evet Leli yeşil üzüm dışında başka renk üzüm de vardır. Arkadaşlar hadi ne olur söyleyin. Başka hangi renk üzüm vardır? Kara üzüm! Kara üzümü. Ter kulabu. Siyah rengin diyaradı karadır Leli. Siyah kedilere kara kedi denir mesela. Aa anladım. Kara üzüm var yani. O zaman sen bunlarda 5 salkım topla Leli. Ben de kara üzümleri bulayım. Anlaştık. 1 2 3 4 5 salkım. İşte yeşil üzüm öbeğim de hazır. Hadi Liko'nun yanına gidelim arkadaşlar. Liko! Liko neredesin? Siz Liko'yu görüyor musunuz arkadaşlar? Liko nerede? Neredeki ağaçta? Arkamda! Liko ne yapıyorsun orada? Kara üzüm ağacını bir bulamadım. Ağaca çıkıp yüksekten bakayım isterim kara üzüm ağacına. Ama burada aslında kaldım. Leli, Liko çok az vakit kaldı. Ay, hadi seni indirelim oradan. Yoksa oyunu bitiremeyeceğiz. Teşekkür ederim Leli. Önemli değil. Hadi kara üzümleri bulmalıyız. Son 15 saniye. Hadi arkadaşlar yardım edin. Kara Özüm bize haber verin. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7... Kara Özüm görüyor musunuz? Orada! Mavi Ağaç'ın yanında! Harika Altı, evet Tadı! Hadi Liko! Yardım Beş, edin! Çabuk çabuk! Bir salkım aldım. Dört, ben ikinci salkımı aldım. Üç, işte üçüncü salkım. İki, dörtüncü salkı da bende. Bir! Ve bu da beşinci salkım. Başardık! Başardık! Aha, <gülüyor> Sonunda başardınız harikasınız! Beraber başardık arkadaşlar. Bugün bize yardım ettiğiniz için tekrar teşekkürler. Sizinle oyun oynamayı çok seviyorum. Bir sonraki oyun gene gelin, olur mu? Olur. Afiyet olsun arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Ne oldu? Geçmiş. Bir şuar yücü. Hem de çok. Ah oh canım, geçmiş olsun. Sağ ol çocuğu. Vurdum davula güm güm. Çaldım onu bütün gün. Müzik yapmak ne güzel. Şarkı söyleyelim her gün. bayılırım Gawak. hele pisin çalıyorsa davulu <gülüyor> orada göbeği da bir tuhaflık var pisi. Aa! Evet kara karga. Anne neden bize bakmıyorsun? Aman! Bu ne hal? Bak! Ne oldu sana güzel arkadaşım? Dişi ağrıyor pisi. Aa! Dişin yüzünü davul gibi şişirmiş o Evet. Şişmiş gibi Pan. Gibi şişmiş mi? Nasıl yani? Bu kötü bir şey mi? Davul ne ki? İşte bu bir davul Pan. Bak bu toprak. Bununla vurularak çalınıyor. Böyle çok güzel bir sesi var. Yani bir çalgı, davul. Aaaa davul bir çalgı demek. Evet Pan, çalgı. Şimdi benim yanağımda kocaman bir davul var yani? <gülüyor> Hayır Pan! Davul böyle kocaman bir çalgı ya, ee? davul gibi olmuş derken yanağın davul gibi kocaman olmuş demek istiyoruz Goan. Davul gibi şişmek, güzel Türkçemizdeki benzetmeli deyimlerden biri PAN. Hmm, şimdi anladım. Ah oh be! Hadi o halde davula hayatımıza hoş geldin fotoğrafı çekelim. <Gülüyor> davul! <Gülüyor> Hayatıma hoş geldin Davul! <gülüyor> Aa, Davul seni gördürdü Pam! Evet ama hala çok ağrıyor dişim pisi! Aa, bir kere küçükken benim de dişim ağrımıştı. Diş doktoruna gitmiştim. Doktor dişlerini fırçalamadığın için çürdüğünü söylemiş Sen dişlerini fırçalıyorsun değil mi Pam? Diş fırçalamak mı? Evet kağım diş fırçalamak. Günde en az iki defa dişlerinizi fırçalayın diyor diş doktorları. Benim dişim yok ama ben de gagamı fırçalıyorum mutlaka her gün. Yoksa sen fırçalamıyor musun? Hayır yani ben bugüne kadar hiç fırçalamadım sizi. Sana inanamıyorum. Dişlerin bu yüzden ağrıyor bence. Peki şimdi ne yapacağız? Of, çok ağrıyor. Hmm. <gülüyor> buldum. Ne buldun? Ne buldum? Tabii ki pan diş doktoruna gidecek. Hı? Diş doktoru mu? Evet pan. Sana ancak bir diş doktoru yardım edebilir. Hayır hayır Zaten benim şey eve gitmem gerekiyordu. Hadi hadi görüşürüz. Bir dakika kapan. Yoksa doktora gitmekten korkuyor musun? Korkusun? Yoo, ne korkusu? Sadece gitmek istemiyorum. Tamam Paşam, lütfen beni dinle. Korkudan hiçbir şey yok canım arkadaşım. Diş doktoru çok nazik insanlardır ve sana asla zarar vermezler. Ooo, gerçekten mi Pisi? Evet kesinlikle pam ama gitmezsen dişine şişik kalır ve asla iyileşemezsin. Evet pam iyileşemezsin ve böyle hep şişik kalırsın. İyileşeceksem tabii ki giderim. Harika! Hatta ben hemen gidiyorum. Çok mutlu oldum. Bence pan geldiğinde onunla da dans edelim. <gülüyor> Çok güzel. Aa bak, pan değil mi? <gülüyor> Bakın artık iyileştim. Fırçam da var. Artık her gün dişlerimi fırçalayacağım. <gülüyor> Yanamda davul gibi şişti değil artık ha? Evet kara karga. O zaman vuralım davular. Güm güm. Sevinelim. Sine hayatıma hoş geldin dedi? Davula mı? Gitara mı? Flüte mi? <gülüyor> Doğru davula harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir davul çizin. <gülüyor>